İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba Sayın Açık Radyo dinleyicileri. İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Açık Radyo'da heyecanlı saatler geçiyor çünkü bizler sizin verdiğiniz destekle radyomuzu açık tutabiliyoruz ve yine bir radyo dinleyici destek haftasındayız. 27 yıldır var olan Açık Radyo benim tam 2 katım yaşında hep de sizlerin desteğiyle var olmuş üstelik. Bu büyük başarının arkasındaki farklı bakış açısıyla dinleyicilerine sunduğu programların çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Çok küçüklüğümden beri bizim evde arabamızda açık radyo var şu anda 14 yaşındayım ve dinleyiciler... Belki beni tanır ben 11 yaşındayken okula giderken Açık Gazete programında Ömer Madra'dan gratatum Thunberg'i dinleyerek bir iklim aktivisti olmaya karar verdim ve Ömer Madra'ya bir e-posta gönderdim. Ben küresel iklim grevi için bir çağrı yaptım diye. Ömer Bey de beni hemen programına davet etti ve bir kez daha çağrımı Grata'yı ve iklim aktivistlerine, iklim grevilerine ilk kez duyduğum Açık Radyo'da yapmış oldum. O tarihten 2 sene sonra da artık bir program yapımcısı oldum. Düşünsenize hangi radyo kanalı haftalık bir programı 13 yaşında bir gencin eline bırakır? Bana güvendikleri için ayrıca teşekkürlerim buradan bütün Açık Radyo ekibine iletmek istiyorum. Açık Radyo olmasaydı bilmiyorum bu hikaye nasıl gelişirdi ama Açık Radyo iyi ki var. Siz dinleyiciler de iyi ki varsınız. Bugün sizden radyomuzun devam edebilmesi, farkındalığımızın artması ve gerçekleri dinleyebilmemiz için desteğinizi istiyoruz. Bu hafta programım dinleyici destek günleri sebebiyle biraz daha kısa olacak ama öncelikle Nisan ayı biz aktivistler için yok oluş isyanının, İngiltere'de hareketliliğinin arttığı zaman demek. O yüzden biraz yok oluş isyanından bahsetmek istiyorum sizlere. Extinction Rebellion yok oluş isyanı aktivistleri 2019'daki büyük çaplı eylemlerinin ardından 9 Nisan'da tekrar Londra sokaklarını bloke 9 gün sürmesi planlanan iklim eyleminin talepleri sergaz emisyonlarının durdurulması ve fosil yakıt yatırımlarının acilen sonlandırılması. Yok oluş isyan aktivistleri Birleşik Krallık'ta 2019'da gerçekleştirdikleri geniş çaplı eylemlerden sonra bir kez daha iklim krizine dikkat çekmek için bir araya geldi. Grup 9 Nisan'da başlayan ve 9 gün sürmesi planlanan yeni eylemleri kapsamında Londra'nın merkezinde kalabalık yolları kapattı. Şehrin en işlek köprülerini işgal etti. BBC'nin aktardığına göre fosil yakıtlara yapılan yatırımların durdurulmasını talep eden iklim aktivistleri düzenledikleri eylemlerin Londra'da normal hayat düzenini bozmaya ve olabildiğince çok sayıda insana ulaşmaya hedeflediklerini söyledi. Cumartesi günü başlayan gösteriler kapsamında şehir merkezlerinde yollar kapatıldı ve oturma eylemleri düzenlendi. Eylemciler gezegenimizi kurtaracağız ve kimin sokakları bizim sokaklarımız şeklinde sloganları attı. 2018'de Birleşik Krallık'ta e, kurulduktan sonra dünya çapında örgütlenen yok oluş isyanı, 2019'da dünyanın birçok bölgesinde 2 hafta boyunca devam eden ve yüzlerce kişinin gözaltına alınmasıyla sonlanan iklim eylemleri düzenlemişti. Grubun varlığımızı tehdit eden iklim felaketine ve ekolojik çöküşe karşı üç aşamalı bir eylem planı bulunuyor. Tüm hükümetler ve kurumlar dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim krizi tehlikesi konusunda doğruları söylemeli. Toplumun her bir bölümü sere gazı emisyonlarını 2025 yılına kadar azaltmak ve doğayı onarmak ve korumak için harekete geçmeli. Hükümetler yurttaşlar, yurttaşlar meclisleri kurmalı. İnsanlara iklim ve ekolojik adalet konularında söz hakkı verilmeli. Cumartesi günü başlayan ve binlerce kişinin katıldığı eylemlerde aktivistler sere gaz emisyonlarının durdurulması ve fosil yakıt yatırımlarının acilen sonlandırılmasını talep ediyor. Eylemciler pazar günü Londra merkezinde iki önemli köprüde trafiği durdurdu ve oturma eylemi gerçekleştirdi. Özel araçların ve otobüslerin geçişi engellenirken ambulanslar için göstericiler kaldırımlara çekildi. Londra Emniyet Teşkilatı pazar günkü gösterilerde 38 kişinin gözalt gözaltına alındığını açıkladı. Polis müdahalesiyle karşılaşanlar arasında sağlık görevlileri de vardı. Doktorlar ve hemşirelerden oluşan grup Sağlık aşkına fosil yakıtlara yatırım yapmayı durdurun. Pankartı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Extinction Rebellion grubu 60 fazla kişinin ee, salı günkü... Sabah saat 7'den itibaren Londra şehrinde işçilerin girmesini engellemek ve o gün için iş yerlerini kapatmak niyetiyle sahada olduğunu söyledi. Protestocular binaya girişleri engellemek için yapıştırıcı zincirler ve bisiklet kilitleri kullandıktan sonra Lloyds of London sigorta piyasasını kapatmasını zorladılar. Protestocuların bir kısmı fare maskesi takarken diğerleri temizlikçi gibi giyindi ve e, üzerinde doğruyu söyle sloganı yazan çiçekli kumaşlar vardı. Birkaç eylemci binanın kendine özgü kavisli metal ve cam cephesinde fosil yakıtları şimdi sonlandırın yazan bir pankart açtı. Dünyanın en büyük sigorta pazarı Lloyd's. Çalışanlarından salı günkü binaya girmemelerini istediğini, piyasanın açık kaldığını ve ticaretin çevrim içi gerçekleşeceğini söyledi. Extinction Rebellion aktivistleri ayrıca Just Stop Oil kampanyasının bir parçası olarak akar yıkıt dağıtım terminallerini ablukaya alıyor. Grup aynı ayın başlarında şimdiye kadarki en yıkıcı protestolarını başkentin sokaklarında gerçekleştirmeyi planladıklarının konusunda uyarmıştı. XR Londra'daki protesto haftasını sürdürürken çarşamba günde aktivistleri iklim krizine karşı harekete geçilmesini talep etmek için protestolarda da Shell Genel Merkezi'ne bir Birleşik Krallık Hükümet Binası'na kendilerini yapıştırdı. Protestocular petrol ve gaz şirketinin ofislerine girerek kendilerini yapıştırıcılarla resepsiyon masasına ve dış zeminlerine yapıştırdılar. Günlerken saatlerinde ise bilim insanları beyaz laboratuvar önlükleri giyerek yeni fosil yakıtlara karşı çağrı yapmak için kendilerini iş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Departmanına bir departmanın binasına yapıştırdılar. BBC'ye konuşan 21 yaşındaki Kirley, eylemlerin barışçıl bir şekilde başkenti işgal etmeyi ve böylece hükümeti politika değişikliğine zorlamaya hedeflediğini söylüyor. Bir sürü yol denedik. Mektup yazdık, protesto ettik, milletvekimlerimizle konuştuk, elimizden gelen her şeyi yaptık ve buna rağmen hükümetin bilim insanlarının tavsiye ettiği her şeyin tersine yapmasına şahit olduk. Artık tek çaremiz bu olduğu için buradayız. Gösteriler sırasında çeşitli enerji şirketlerinin ofislerinde de eylem yapan aktivistler Fransa merkezli Berger. Petrol şirketinin binasını kırmızıya boyadıkları elleriyle damgaladı. Protestocular Londra merkezinin mümkün olduğunca uzun bir süre boyunca kapatmak konusunda kararlı olduklarını belirtiyor. Bundan başka bir seçenekleri kalmadığını söylüyor. Londra Belediye Başkanı Shadik Khan ise yolları kapatmanın ters etki yaratacağını göstericilerin hükümete baskı uygulamanın yanı sıra kamuoyu desteğine de ihtiyacı olduğunu belirtti. İngiltere'de Yeşiller Partisi'nin eski eş, başı, eş başkanı, milletvekili Caroline Lucas ise insanlar seslerini duyurmanın tek, yolu olduğunu, bu, tek yolunun bu olduğunu düşünüyor. Bu noktaya geldiğimiz için üzgünüm. Dedi ve ekledi. Bence metroyu kapatmak protesto amaçlarına aykırı bir hareket. Öte yandan Londra sokaklarında yapılan gösteriler insanların hayal gücünü yakaladı ve daha önce bir protesto etmemiş insanlar eylemlere katıldı. İnsanlar fosil yakıtların artık kullanılmaması gerektiğini bildikleri için katılıyorlar. Boris Johnson hükümeti. Ee, geçen hafta yeni enerji stratejisini açıklamış stratejinin ülkesinin e, enerji bağımsızlığını arttırmayı hedeflediğini ve düşük karbon enerji üretimine yönelik e, yoğunlaşacağını söylemişti. Ancak çok sayıda bilim insanı ve iklim aktivisti hükümetin kuzey denizinde petrol ve gaz aramayı ta taahhüt etmesine öfkeyle karşılamış geniş çaplı eylemlerle protesto etmişti. Bu hafta size yok oluş isyanının protestolarından bahsedebildim. Zamanım kalmadığı için haftaya görüşmek üzere programı burada sonlandırıyorum. Kapatırken de Sam Cooke'dan A Change Is Gonna Come dinleyelim diye düşündüm. Haftaya cuma tekrar buluşana kadar gezegenimize ve kendinize iyi bakın.